Eşi kaybolmuş kişi ne kadar zaman beklemelidir demişler sanıyorum bir hanım soruyor beyefendi için. Evet, evet. Bu mesele tabi fıkıhta önemli bir mesele. Mefkut meselesi diyoruz biz fıkıhta buna. Ee, kaybolmayı da ikiye ayıralım. Şimdi bazı insanlar vardır örnek veriyorum bir hanımefendinin kocası mesela Almanya'ya gitmiştir. Ölmediğini biliyoruz bir insanın ama yerini bilmiyoruz haber alamıyoruz. Biz buna fıkıhta gaip diyoruz. Bir de özellikle mesela şu anda Suriyeli bacılarımızın çok muzdarip olduğu bir mesele var. Kocaları Suriye'ye gitmiş, ölmüş mü kalmış mı belli değil. Hiçbir haber alamıyorlar. Bunlara da mefkut diyoruz biz. İkisinin hükümleri ayrı. Eğer bir insan bir yere gitmiş, özellikle savaşın cari olduğu, sıkıntıların olduğu bir yere gitmiş ve oradan kendisinden haber alınamamışsa alınamamışsa, bizim Hanifi mezhebe der ki bu hanımefendi yaklaşık olarak 90 yaşına kadar bekler, ayrılmış olmaz kocasından, 90 yaşına geldikten sonra ayrılmış olur ve boşanmış olur. Ancak e, özellikle Hanefi mezhebinin tabii bu görüşü biraz e, gerçekten tatbiki güç bir görüş. Bundan kaynaklı olarak e, Osmanlı Devleti'nde 1917'de, 1917'de çıkartılan hukuk aile kararnamesinde Hanefi mezhebinin bu görüşü kanunlaştırılmamış, bunun yerine İmam Malik'in görüşü ve İmam Şafii'nin bir görüşü kanunlaştırılarak 4 sene boyunca mefkut olan, kocası kaybolan bir kadın 4 sene bekler. 4 sene bekledikten sonra eğer kocasından ayrılmak istiyorsa, boşanmak istiyorsa, yeni bir evlilik yapmak istiyorsa e, hakime müracet eder ve hakim de diyelim günümüzde olsa mahkemeye müracet eder 4 sene bittikten sonra hakim onları boşadıktan sonra bir de boşama iddeti bekler 3 defa haiz görecek kadar. Hı hı. Ondan sonra boşanmış olur ve e, istediği takdirde başka bir e, beyefendiyle evlenebilir. İfade ettiğimiz üzere mevkut mezhepler arasında ihtilaflı bir meseledir. Ancak günümüzde pek çok defa karşılaştığımız için biz de Hanefi mezhebinin bu görüşüyle değil, Osmanlı Devleti'nin yaptığı gibi diğer mezheplerin görüşünü esas alarak 4 sene bekletiyoruz ve 4 seneden sonra kadının mahkemeye başvurarak boşanma hakkının olduğunu şekilde fetva veriyoruz, cevap veriyoruz.